Bugünkü programımızın destekçisi Nimet Yalçınkaya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün yine İstanbul'daki... ...değişim, kentsel değişim... ...diye de adlandırabiliriz herhalde... ...değil mi Elvan? Merhabalar. Evet merhabalar... ...nasılsınız? <gülüyor> Teşekkürler... ...sen de iyisin evet, sanıyorum. Evet. Oldukça hareketli bir... ...dönem içerisinden geçtik. Evet, i̇ki hafta, iki haftayı da... ...açtık, açtık hafta. üçüncü evet. hafta değil mi? Üçüncü haftaya evet, evet. girdik. Şimdi... ...bu... ...kentsel dönüşüm... ...evrile evrile devam ediyor... ...şimdi de parklar başladı... Ee, biz bugün biraz parkları yansıtmak istiyoruz dinleyicilerimize telefon hattımızda İkbal Polat arkadaşımız var dün akşam Yoğurtçu Parkı'ndaydı ee, İkbal merhabalar merhabalar Güran Bey nasılsınız? çok teşekkürler sağ ol. sen nasılsın? ben de iyiyim çok iyiyim evet Bursa'dan kalktın geldin dün akşam da Yoğurtçu Parkı'ndaydın evet ee, ee... ne oldu Yoğurtçu Parkı'nda? evet Önce şöyle bir e, parantez açayım biz e, taksi İstanbul'da sizlerin e, İstanbul'da bu işler başladığında Bursa'da da bir parkta e, buluşmaya başladık. E, Bursa'da nünferde 3 fidan e, park alanını yaklaşık 10 e, gündür e, o park alanında atölyeler forumlar gerçekleştiriyoruz. E, neden bu işler oluyor tartışıyoruz bir yandan e, burada da Bursa'da da bu süreç başladı. E, dün akşamki Yoğurtçu parkında da e, yaşadığımız bir, bir, bir büyük forum gerçekleşti. E, çok kalabalıktı, çok heyecanlıydı. E, yüzlerce insan vardı. E, katılım e, foruma katılım çok e, şeyde coşkuluydu. E, oldukça e, çok söz alanlar vardı. E, Konuşanlar iyi konuşmalar oldu. Yani demokrasi ve kent üzerine ve son yaşanan 20 gündür yaşananlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Forumdaki hani soracak olursanız hani temel olarak ne konuşuldu? En çok evine gele, çıkan talepler neydi diye katılımcı demokrasi. En çok bunun vurgusu yapıldı. Yani biz artık sandık demokrasiyle şey yapamayız, yönetilemeyiz. Hani bu bu bu yönetim tarzı bir sorun ve biz artık katıncı demokrasi ve doğrudan demokrasi talep ediyoruz dediler. Ve konuşmaların büyük bir çoğunluğu saat 11'e kadar sürdü. Öneriler yaptılar. Bu önerilerin büyük bir çoğunluğunda. Bunlar yer aldı yani bir katılımcı demokrasi ve doğrudan demokrasinin mekanizmalarını nasıl oluştururuz üzerine sözler vardı. Tabi şeylerde konuşuldu bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek işte sosyal medya üzerinde bir örgütlenelim bir koordineli olalım iletişim haline geçelim diyenler vardı işte bir isim bulalım. İşte Diren Yoğurtçu ya da Diren Kadıköy gibi bir e, ismin altında fe, sosyal medyada e, bir araya gelelim, fikirlerimizi birleştirelim diyenler de oldu. E, bunun dışında bir çok, bir, pek çok öneriler geliştirildi. yani Atölyeler yapmaya devam edelim, forumlara devam edelim. E, maha, bu e, sosyal medyada iletişim halinde olmaktan mahalle meclisleri kurmaya kadar... Çeşitli öneriler şey yapıldı, görüşüldü. Evet İkbal sen aslında senelerden beri hem sivil toplum kuruluşlarında hem odalarda görev almış, hı hı. faaliyet yürütmüş bir arkadaşımızsın. Herhangi bir farklılık görüyor musun bugün olanlarla geçmişteki? Çünkü geçmişte mesela işte toplantılara katılımın azlığından şikayet ederdik. Heyecandan hı hı. şikayet ederdik sorunlar üzerinde odaklaşmadan şikayet ederdik fakat böyle bir bütün Türkiye'yi kaplayan oldukça hızlı bir gelişmeyle karşı karşıyayız ve başlangıcı itibariyle de öyle çok organize çok örgütlü olmayan bir durum hı hı. bir yapıyla karşı karşıyayız nasıl bir değerlendirme yapabilirsin veya neler düşünüyorsun bu süreçle ilgili hı hı. olarak? Haklısınız yani temel olarak böyle bir hani şey var katılımın yüksekliği ve hani dinamik bir süreç yaşıyoruz bu hani görüyoruz bunu hani bu tahliller yapılıyor yani kimse çekilmiyor herkes sokaklarda ve şey çok sayıda insan çok sokaklarda ve çok renkli çok farklı kesimlerden insanlar bir arada e, bir süreci e, yürütüyorlar. Bu, bu tatiller yapılıyor. E, ama benim gözlediğim şöyle dün geceki e, parkta da gözlediğim böyle daha somut e, ne istediğini biliyorlarmış gibi bir şey var. Yani o konuşmaların iç, e, içeris, içeriğinde e, artık bildiğimiz yönetim mekanizmasıyla bu topluluğu yani bizleri yönetemeyecekleri ne şey anlaşılmış durumda bu bunu çok net ifade ediliyor bu bence çok önemli bir kazanım ikinci altını çizdikleri konuda çolculuk yani farklıyız farklılıklarımız var ve bu farklılıklarımızı birbirimizin üzerine hegemonya kuracak kurmak yerine bu farklılıklarımızı birlikte yer almayı tercih edelim bu, bu, bu farklılıklarımızla birlikte e, mücadele etmeyi ya da birlikte e, işler e, organize etmeyi tercih edelim gibi bir e, yerde duruyorlar bu ikisi bence çok önemli olduğunu düşünüyorum bu süreçte e, eğer bu iki e, şey e, talep yani iki e, talebi e, şey tutabilirsek sağ, e, koruyabilirsek ve geliştirebilirsek Önümüzdeki sürecin özgürlükçü, demokratik bir yönetim ve Türkiye kurmak, inşa etmek açısından çok önemli iki şey olacağını düşünüyorum. Elimizde iki önemli araç olacağını düşünüyorum. İkbal Hanım, ben de bir soru sormak istiyorum. Hı hı. şimdi katılımcı demokrasiden söz ettiniz, böyle taleplerden buna ilişkin bir takım mekanizmanın oluşturmasının tartışıldığını hı hı. söz ettiniz. Peki hı hı. E, yani bu toplantılarda... Hani e, mevcut e, mekanizmaların e, da doğru kullanılıp kullanılmadığı e, bu konularda bir e, değerlendirme yapılıyor mu bir e, hani e, kişisel öz eleştiri e, gibi bir, yak, bir şey yaklaşım var mı? Çünkü benim kişisel gözlerim mesela Türkiye'deki mevcut mekanizmalar bile çalışmıyor. E, bunun ötesinde yeni mekanizmalar kurulması halinde bunlar nasıl çalışır onu da e, bir sorgulamakta yarar var gibi düşünüyorum. Yani dün, dün, dün geceki e, forum 11'de bitti. Çok e, hani çok e, şey konuşulamadı tabii. Yani belli başlı şeylerin alta çizilmiş oldu. E, ama şöyle bir yanı var. Yani mesela Kadıköy özelinde düşündüğümüzde e, nüfusu 550 bin civarı olan bir yerleşimden bahsediyoruz. Mesela sadece Kadıköy ilçesinden konuştuğumuzda e, belediye meclisinin üyesi e, 50 civarı e, gibi. Yani o 10 bin, 12 bin kişiyi bir kişinin temsil ettiği bir şey var. Yönetim ay, aygıtımız var elimizde, bir, bir yönetim mekanizması var. Dolayısıyla bence hani sokaklardaki insanlar, hani bunu böyle çok açık, net ifade etmelerde, bu bunun sıkıntısı yaşanıyor olduğunu düşünüyorum. Yani Kadıköy Belediye Meclisi, Kadıköy'deki toplumsal yapıyı temsil edebilme gücüne sahip değil. Hem sayısal olarak sahip değil hem de işte kadın oranına baktığınız zaman, engelliler oranına baktığınız zaman, işte LGBT'ler ya da diğer halkların açısından baktığınızda böyle bir temsil gücüne sahip değil. Bu bu işte en küçük şeyden başladık. Belediye meclis Yapısından başladık. Geri kalan tüm yönetim kamu teşkilatlanmasına baktığınız zaman yönetimlerdeki dezavantajlı gruplar olsun ya da toplumun temsil edilmeyen kesimlerinin züğüne ele aldığımızda bu gerek kamu yönetiminde gerek de yerel yönetimlerde böyle bir temsil krizini hem sayısal hem de niteliksel olarak görüyoruz. Bence bu önümüzdeki dönem belki forumlarda bunları açmak. Doğru olabilir yani Sanki gidişatta ona Gidecekmiş gibi de görünüyor Ben ben dün geceki hisse, Gözlemim buydu hı hı. Çünkü çok sayıda özellikle de kadın konuşmacılar Doğrudan demokrasi ve katılımcı demokrasinin Altını çizdiler Dolayısıyla böyle bir hani döne, Demokrasi ve yönetim Tartışmasını açacak Bir şey Parklarda sanırım Parklar ve bahçeler bu Demokrasi ve yönetim tartışmasının bir alanı meydanı e, olacakmış gibi görünüyor. Evet, e, esasında yaşadığımız sürecin belki de en önemli evet. ç, e, çıktısı bu olacak, yani çıkarımı bu olacak. Çünkü e, demokrasiyi o yerelde yerleştiremezsek, e, yerelde işler hale getiremezsek e, bunun e, hı hı. yaygınlaşmasına imkan yok diye düşünüyorum. Sürdürülebilmesine, Sürdürülebilmesine imkan ve imkan yani bir ülke düzeyinde de yaygınlaşmasına imkan yok. E, bizim afetle ilgili olarak da ben esasında bu şeyi en son e, belki de e, konuyu biraz değiştireceğim ama e, bu e, Cenevre'de. İşte yine bir uluslararası bir global platform denen toplantı yapıldı. Orada gene vurgular. Yani afetle bir şey yapacaksanız bunu yerelde yapmak zorundasınız. Yani bu yereli... Afete ilişkin bir, bir önlem, aynen. bir müdahale. Ve, ve, ve, ve bu da ancak işte yerelde katılımcı demokrasiyi sağlamak, o iyi yönetişimi yerleştirmekle mümkün olabilecek bir şey. Oradan da biz hani kendi konumuza bir çıkarım yapalım diyelim. Evet, şimdi tabii arkadaşlar önümüzde yerel seçim var. Özellikle AK Parti iktidarı yerelleşme sözüyle iktidara geldi. Daha doğrusu en önemli sözlerinden, vaatlerinden birisiydi. Fakat bugüne kadar birçok konuda hep merkezileşmeyi gördük. Belki de Türkiye'de çok az rastladığımız bir yeni örnekle karşı karşıyayız. Alttan gelen tabandan gelen bir yerelleşme e, katılım isteği ve aynı zamanda bu yerel yönetimleri de etkileyecek bir noktaya e, gider diye temenni ediyorum. Yani e, ne düşünüyorsun İkbal bu sürdürülebilir evet. bir şey mi? Şimdi yaz aylarındayız parklarda bahçelerde toplanmak evet. çok kolay ama işte... Yağmurlar yağacak, özellikle de seçim sattı haline girdiğimiz, eylül gireceğimiz eylül ayından itibaren. Gerçi şimdi girdik ama... Bir e de belediye meclis salonları boş mu olacak? İzleyicisiz mi toplantılar devam edecek? Esas önemli konu bence o. Yani e, baktığınız zaman hani ileri demokrasilerde e, bu belediye meclisi toplantıları falan hakikaten çok şenlikli, çok kat artışmalı, çok e, e, hani, e, en demokratik ortamın yaratıldığı toplantılar oluyor ve Orada her şey başlıyor. Bizde ise bilmiyorum ben Kadıköy'de yaşıyorum. Belediye e, meclisi üyelerimi tanımıyorum yani. <gülüyor> evet İkbal bu konuda evet, senin yani, söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey var mı? Dün gece e, yine e, alanda da e, konuştu e, arkadaşlar. Genç arkadaşlar bunu e, altına özellikle çizdiler. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi konusunu... Bu konu mesela yerinden yönetim güçlendirmesi konusu biz son dönemde hep Kürt sorununun çözümü konusunda ele aldığımız bir konuydu. Ve sanki batı bölgelerinde, batı illerinde bu yerelleşme, yerel yönetimin güçlendirilmesi, özellikle konuları da bir talep yok yokmuş gibi e, algılanıyordu ya da böyle gösteriliyordu e, aslında Gezi Parkı süreci e, batıda da bu talebin olduğunu gösterdi yani artık e, bir kentin kentsel merkezinin en önemli parklarından bir tanesinin Ankara'dan e, merkezi hükümetin e, merkezi idarenin yönetimiyle e, ele alınamayacağına bunu, e, buna ele alınamayacağına dair bir, tep bir tepki oluştu ve bu bu tepkiden biz şunu anlamalıyız aslında, ee, sadece Kürt sorunu meselesiyle değil, Türkiye'nin tüm bölgeleri için bir yerinden yönetiminin güçlendirilmesi e, temel konularımızdan bir tanesi. E, ve önümüzdeki dönemde de bir an önce, bu öncelikle tabi bu Avrupa Yerel Yönetim özellikle şartnamesindeki çekincelerin kalkmasıyla başlayan sonrası e, anayasadaki gerek ölçek kademelenmesi, gerek de yerel yönetimin Demokratikleşmesi gibi bir dizi konuyu bizim gündemimize alıp bunları konuşmaya başlamıştık. Bunları daha derinleştirmeye başlamamız gerekiyor. Ee, ve bu anlamıyla da mekanizmalar önermemiz gerekiyor. Mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor. Ee, bu katılım mekanizmaları nasıl olacak? Ee, mesela mahalle komiteleri bizim Nilüfer'de uyguladığımız bir örnek. Nilüfer Kent Konseyi olarak, Nilüfer Belediyesi olarak 42 mahalle komitesinde e, bir katılımcı belediyecilik çalışması içerisindeyiz. E, bu mesela kent Konseyi Yani belediye, Nilüfer Belediyesi alanlarında 42 tane... E, mahalle hı hı. var ve bu mahallelerin her birinde bir örgütlenme mi gerçekleştirdiniz? Evet. Nasıl yani, bir örgütlenmedir bu? E, şöyle biz aslında hep bunu söylüyoruz. E, yani kıta Avrupa'sında katılım kavramı yokken... ...Türkiye 1930 yılında e, belediye kanununun 13. maddesini... ...hemşeri katılımını e, e, uygulamamızı söyler. Böyle bir ya, hükmümüz vardır ama bu 13 e, madde 13 bugüne kadar uygulanmamış bir maddedir. Uygulanamamıştır. Çünkü bunu uygulayacak mekanizma oluşmamıştır. Bugün Türkiye'de bir tek işte bizde şu an uygulanıyor bu. Nilüfer Belediyesi olarak şimdi 1900 1580 sayılı kanun 5393 sayılı kanun oldu ve onun 13. maddesi de hemşire katılım maddesidir. Bizde nüfer Belediyesi de bu 13. maddeyi hayata getirecek mekanizmaları oluşturuyor. E, ne yapıyor? O mahallelerde mahalle komiteleri oluş, e, kuruyor. Mahalle komiteleri de ikili bir yapısı var. Bir doğal üyeleri var, bir seçilmiş üyeleri var. Doğal üyelerimiz muhtarlar, azalar, e, işte mahallenin imamı, e, Camisinin cami derneği varsa başkanı, sağlık ocağı varsa onun doktoru, e, spor derneği başkanı varsa e, mahallenin o, o, spor derneği başkanı gibi bunlar doğal üyelerimiz. Bir de seçilmiş üyelerimiz var. Seçilmiş üyelerimiz de şöyle yapıyoruz. Her mahallenin nüfusunu ilk yıl 1200'e bölüyorduk. Şimdi bunu 600'le bölüyoruz. E, 600 kişiyi bir kişi temsil, et, e, temsil gücünü arttırabilmek için. 600 kişiyi bir kişi temsil edecek şekilde sandık koyuyoruz seçim yapıyoruz ve mahallede hem seçilmiş üyelerin hem doğal üyelerin olduğu bir komite oluşturduk. Toplam 42 mahallede Nilfer ilçesinde 816 gönüllü toplam mahalle komitelerinde çalışan bir şeyimiz var gönüllülerimiz var. Bunlarla beraber Nükleerdeki belediye karar süreçlerini mahalle komitelerine açmış durumdayız. Buradaki bütün belediye süreçleri açısından, işte bir parkın diyelim ki bir mahallede park yapılacak. E, önce bu parkın talebi tabi mahalle komitesinden geliyor ve stratejik plana giriyor. Arkasından yer seçimli mahalle komitesi belirliyor. Arkasından e, mahal, e, parkın tasarımı mahalleli tarafından yapılıyor. E, gibi bütün e, aşamaları yani bir belediye yönetiminin süreçlerinde bütün süreç e, aşamalarında mahalle komitesi yer alarak e, bu kararlarda e, aktif olarak e, kendi görüşlerini fikirlerini yer almasını sağlıyor. Bu Kent Konseyi yapılanmasının daha farklı bir yapılanma ee, Bunu Bu farklı bir yapılanma e, Kent Konseyi olarak biz e, kolaylaştırıcılık sağlıyoruz. Yani 42 Mahalle Komitesi ile belediye arasındaki köprüyü Nilfer Kent Konseyi, Konseyi kuruyor. Sahibi, anladım. Evet. evet. Aslında bu Nilüfer e, Belediyesi tarafından da e, kabul edilmiş, uygulamaya geçmiş, e, iyi bir Örnek hı hı. olarak yaygınlaştırılabilir herhalde. Özellikle bu parkta, parklardaki forumlarda, sohbetlerde, konuşmalarda üzerinde e, tartışılabilecek, durulabilecek bir model olarak e, görünüyor değil mi? Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. iki ölçekte yönet eksiğimiz var e, kamu yönetimi açısından. Bir mahalle ölçeğinde bir de bölge ölçeğinde. Yani bizim bu iki ölçekte yönetim şeyimiz yok, mekanizmamız yok. Birincisi bu. İkincisi de tabii en önemlisi bütün kademelenme, tüm ölçeklerde ciddi olarak bir demokrasi, demokratikleşmeye ihtiyaç görünüyor ve katılım sorunu var. İşte en temel bahsettiğim konu temsil meselesi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden belediye meclislerine kadar Baktığınız zaman bu meclis yapılarında temsilin hem niceliksel hem de niteliksel bir temsil sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Evet. İkbal sana çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle Bursa'daki Nilüfer Belediyesi'ndeki çok önemli bir örneği de dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Önümüzdeki programlardan birinde bu yapılanmayı daha detaylı olarak ...ele almak ve dinleyicilerimize ulaştırmak evet. isteriz. Bu konuda esasında Nilüfer Belediyesi'nin bu afetlerle ilgili... afet hazırlık ve risklerin azaltılması çalışmalarında da... E, ciddi adımlar attığını biliyorum ben. E, o konuda da sizin May uygulaması var değil mi? Mahalli afet yönetimi gibi. Evet o ve aynı zamanda Nilüfer Ermen Kurtarma NAK ekibiyle... ...tahale ekibi komiteleriyle hı hı. birlikte şey, temel afet eğitim programları da yapıyoruz. Yapıyoruz evet çok hı hı hı. güzel. Evet İkbal Polat çok teşekkür ederiz sana. Yoğurtçu Parkı'nı özetledin. E, Nülüfer Belediyesi Bursa'yı özetledin. E, kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederim. Hoşçakal. İyi günler. İyi, günler. İyi günler. Evet e, şimdi e, Abbas Ağa Parkı'nda bulunan Gülesin ne mutlu arkadaşımıza bağlanacağız. Ama e, telefon bağlanırken bir yandan da e, şu şeylerimizi verelim. E, ...duyurularımızı... Hmm. Evet, e, bir basın toplantısı daveti var önümüzde. E, yarın e, 20 e, Haziran 2013 Perşembe günü saat 11'de Taksim Point Otel'de... ...Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Adli Tip Uzmanları Derneği... ...Türkiye Psikiyatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği... ...Türk Farmakoloji Derneği'nin katılımıyla bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda... Ee, konu tabii ki son e, toplumsal olaylarda kullanılan şiddet ve biber gazı ve bunun durdurulması konusunda bu yukarıda saydığımız e, derneklerin basınına bir, e, bir duyurumu olacak. Ee, hem biber gazı hem, hem de biber, aynı zamanda evet. bu... Bu son 2 yani, 3 gün Evet sık... konulan... son 2 3 gündür çıkar hani ilaç kimyasal i̇laç, evet. değil ilaç o eee ç... e... sayın, va... sayın valinin açıklamasıyla evet. e, bununla ilgili olarak e, bu e, profesyonel şeyler e, birlikler dernekler e, basına bir açıklama, açıklama yapacaklar. yapacaklar Evet şimdi telefon attığımızda Gülesin ne mutlu arkadaşımız var. Gülesin merhabalar. Merhaba Güven Bey. Ee, Abbasoğlu Parkı'ndaydın Abbas dün gece e, Beşiktaş'ta e, evet. bize orayı biraz yansıtır mısın? E, dün akşam Abbasoğlu Parkı e, pazartesi günü başladı aslında ilk evet. forum pazartesi oldu e, dün akşam çok kalabalıktı Ger gerçekten çok kalabalıktı sadece forum alanında küçük bir amfi tiyatro var Abbasoğlu Parkı'nda e, orada gerçekleşti forum orası dolu olduğu gibi parkın bütünü gerçek bir park gibiydi. <gülüyor> Yani çocukların, köpeklerin, insanların herkesin bir arada olduğu, isteyenin foruma katıldığı, forum alanı hemen küçük yeni bir forum alanı daha doğurdu, ses nedeniyle duymak zor olduğu için. Ee, dün akşam parkın her yerinde insanlar nasıl bir hayat istediklerini, nasıl bir, nasıl yönetilmek istediklerini, buna nasıl katkı sağlamak istediklerini konuşuyorlardı. Evet, e, yerini de tarif edersek Abbas Parkı, e, şeye doğru Yıldız'a, Doğru evet. sağ tarafta o çok büyük bir şeyin nasıl diyeyim ada'nın ortasında bir vaha gibi vaha bir yer. gibi evet, evet. evet. Abbas'a park. Barbosullarından yukarı çıkarken yıldız ışıklara gelmeden sol tarafta kalıyor Abbas'a parkı. Abbas'a parkın aslında bir direniş geçmişi var. Ben parka iki yıldır komşu olarak yaşıyorum. Ee, ...ve bu parkın daha önce e, topark olması ile ilgili bir, e, bir tartışma olmuş daha önce... ...ve e, park sahip çıkıldığı için, o zaman sahip çıkıldığı için şimdi hala var olan bir park... E, ...aslında buradan küçük bir çağrı yapmak istiyorum... ...yani burada tabii evler çok hızlı el değiştiriyor bölge itibariyle... E, ...internetten hani bulabildiğim tarihsiz ama Abbasal Parkı ile ilgili eski taleplerin olduğu bir yazı var... Aslında daha önce bu otopark mevzusunda parka sahip çıkan birileri varsa bizi duyuyorlarsa şimdi bu akşam forum alanına gelmeleri için davet etmek isterim. O zamanki deneyimi şimdi duymak da önemli olacaktır çünkü. Evet. Öyle bir tarihçesi de var. Var. Bu direniş hangi yıllardaymış? İşte ona ulaşamıyorum. Ona ulaşamıyoruz yani ne yazık ki yani park 1940'larda yapılıyor. Hı hı. Yani 70 yaşında olan bir parktan bahsediyoruz. Yani bulabildiğim hani daha böyle 2000'lerin başında bir takım yazışmalar var. Fakat detaylı bir şey maalesef bulamadım. Evet. Senelerce sivil toplum kuruluşları içinde yer aldın. Faaliyetlerine katıldın. Evet. Birçok katılımcı modeli gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Pazartesi akşamı ve dün akşamdan ee, çıkarttığın herhangi bir sonuç var mı? N nedir bu? Nereye ulaşabilir? Nereye gidebilir? Yani bir katılımcı model olarak e, öngörülebilir mi? Biraz önce İkbal Pol Polat'la konuşuyorduk. Orada da söyledim. E şimdi tabii yaz ayları çok önemli bir avantaj. Hava sıcak. E, herkes dışarıda geçirebiliyor gecelerini. Ama uzun vadede özellikle de ee, seçim sürecinde, yerel seçimler sürecinde e, bu tür bir e, başlangıcın e, etkileri olabilir mi, sürdürülebilir mi? Ne düşünüyorsun Güles'in? Hepimiz katkı sağlarsak olur diye düşünüyorum. Ee, öncelikle şey birkaç somut öneri, e, dün, dünkü forumdan çıkan birkaç somut öneri, yani somut bu kadar belki son önerilerden önce şeyden bahsetmeliyim, başka bir şeyden bahsetmeliyim. Şu an yani üçüncü günde aslında tanışıyoruz. Yani parklardaki forumlar için söylüyorum bunu. Aslında 20 gündür tanışıyoruz. 20 gündür daha önce görmediğimiz birbirimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu, bu bir süreç herhalde. Hani bugünden yarına olmayacak. Dün parktaki önerilerin büyük bir çoğunluğu da ee, aslında hani dağılmayalım, e, bölünmeyelim, yan yana durmaya devam edelim. E, tanışmanın ve karşılaşmanın heyecanı var. E, yine hani e, mesela Samet Behrengi'nin e, Küçük Karabalığı Okuyun önerisinden, ya arkadaşlar işte e, boykotu örgütleyelim e, işte bu e, alışveriş merkezlerini kullanmamakla ilgili daha organize hareketlere edelim gibi. Hani bir e, 70 sayfalık bir kitaptan ülke çapında bir boykotu örgütlemeye kadar her şeyi konuşuyoruz. Şu an birbirimizi duyuyoruz. Hani bulunduğumuz aşama o. Eee Mahalle konseyleri en somut üzerine en çok konuşulan önerilerden bir tanesi. Var olan kent konseyleri yapısını işler kılmak yine e, önerilen konuşulan şeylerden bir tanesi. Tabii ki hayatını kaybedenler anılıyor. Tabii ki gözaltılarla ilgili talepler var. E, somut önerilerden bir tanesi dün akşam e, Mit Yasası'nın takipçisi olmaktı. Mit Yasasına hayır hashtagi başladı dün akşam e, e, ve devam ediyor yani bugün de yine Twitter'dan Facebook'tan gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Benim umudum nedir hani bahsettiğimiz çalışmalardan gelerek şu an çok nasıl, nasıl yönetilmek istiyoruz gibi bir şey konuşuyoruz çok üstten bir şey konuşuyoruz bir sürede bunu konuşmaya devam etmemiz gerekecek galiba umudum bunun nasıl takip edeceğiz'i konuşmaya dönmesi ve e, hani yarın neler yapılmalı yarın ben ne yapacağım çalıştığım yerde ne yapacağım mahallemde ne yapacağım daha aslında evet hani kendimizden e, günlük hayatımızdan bu nasıl destek vereceğiz'e doğru daha somuta doğru e, evrilmesini umut ediyorum bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet bir önceki e, görüşmemizi İkbal Polat'la yaptığımızı belirtmiştim. O da e, Bursa'da de, evet. Nilüfer Belediyesi'ndeki e, gerçekleştirdikleri bir İyi örneği paylaştı bizlerle. Belediye Kanunun 13. Maddesinden e, hareketle ki bu e, hemşirelik kat evet katılımı bu bu e, akşam da konuşulabilir. Sen hemen bir şey söyleyeceksin herhalde Evet, Güls e, evet. dün ge geçen geçen hafta e, Adana'daydım e, Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin Adana'daki Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı yerel katılımla ilgili bir eğitimde eğitimdeydim. E, Yerel katılımla ilgili bir eğitim yani çok uzun süre önce planlanmış ama öylesine vaktine yerine denk geldi ki e eğitimin yapıldığı yer Adana'daki direnişin olduğu parkın yanındaydı. E Adana'da Adana'dan, Adıyaman'dan, Gaziantep'ten, Hatay'dan katılımcılar da vardı. Şimdi kent konseyleri orada da çok konuşuldu. Kent konseyleri yasası aslında 2005 ile beraber geliyor. İçişleri Bakanlığı'nda bir yönetmeliği var kent konseylerinin nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili. İnternetten erişmek çok kolay. Ee, şimdi toplum kurusu, şu temsilcilerin orada da tartıştığı bu yönetmeliğin aslında yetersiz olduğu bu bir yanı hani savunuculuğunu yapmak lazım bu yönetmeliği geliştirmek için. İkincisi de e, kent konseylerinin aslında birçok yerde e, işleyemedi yani belediye başkanının aynı zamanda kent konseyinin başkanı olduğu bir yapı olduğunda aslında aynı bir bütün haline geliyor öyle değil mi yani kent konseyi takip eden denetleyen bir e, sivil mekanizma doğru. çıkıyor evet. e, bununla ilgili çok şeyler konuşuldu orada e, benim tanışma şansım olmadı ama yine bu kent konseyleri toplantısında yer alan e, bir arkadaşımız Diyarbakır Baskır Sul belediyesindeki kent konseyinin ülkedeki en iyi örneklerden biri olduğunu Do bu da doğru e, evet Dolayısıyla belki önümüzdeki programlarda Diyarbakır Sur'un Kemp Konseyi örneği de belki paylaşılabilir diye düşündüm. Çok haklısın. Evet e, Sur Belediyesi de e, iyi örneklerden birisi. Evet Gülesin, çok teşekkür ederiz e, bu akşam İzlediğiniz da. İzlediğinizle bir şey T daha paylaşabilir Lütfen tabi tabi tabi. Alba Parkı'nı merak edenler için e, Baba Zula'nın ...Abba Sağ Parkı isimli bir, bir, bir enstrümantal bir şarkısı var. Evet, bugün... İnternetteki videosunda da altyazılarıyla aslında bir miktar Abba Sağ neresi olduğunu da anlatıyor... Bugün herkesin dinlemesini öneririm. Her şeyden önce ruhlu müzik gerek. Böyle siz o zamanlarda. Gelmeden önce eğer arka gelecekseniz, gelmeden önce dinlerseniz güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Dün, dün akşamda Açık Dergi programında arkadaşlarımız çaldılar. Biz de bugün evet. fırsat bulursak kendi programımızda da mutlaka çalırız. Çok çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi, İyi, günler. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkürler, teşekkürler sağ olun. Evet ilk önce İkbal Polat'la konuştuk. Arkasından Güles'in Nemutlu'dan Abbas Ağa Parkı'nı dinledik. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Bye. George Harrison'dan dinledik. In the Park. Evet efendim. E, şimdi telefon hattımızda Gözde Durmuş arkadaşımız var. Maçka Parkı'ndaydı. Gözde merhaba. Merhabalar. Bey. E, bize Merhabalar. Maçka Parkı'nı anlatır mısın? Nasıldı dün ee, akşam? Tabii anlatırım. E, ya Ben aslında kendim purta oturuyorum ve parka çok az gittiğimi ilk önce söyleyeyim. Ve dün böyle ya neden gitmiyormuşum dedim. Çünkü ilk defa böyle yani parkın bu şekilde kullanıldığını bir sürü insan da orada gördü yani hani parkta biz bizim konuşabiliriz e, filan gibi bir şey hiç ol abi yok yani köpeklerimizi gezdiririz koşarız yürürüz diye ama otururuz ve sohbet ederiz biz aslında. O yüzden ilk başta herkes çok heyecanlıydı. Yani ilk başlangıçtan sonuna kadar ve ilk buluşma abbas'a az önceki biletini dinledim onların ikinci günü. Maçka farkında dün ilk kez bir araya gelindi ve genel olarak herkes çok umutsuydu, çok heyecanlıydı ve bizimki aslında yüresinin de dediği bir tanışma şeklindeydi. Yani herkes hem duygularını hem aralardaki öneri ve fikirlerini ilettiler. Bir de şöyle oldu, bir de aslında her konuşmaya başlayan kişi önce ismini söyledi yani, ve sonra da mesleğini söyledi o. Çok güzel oldu bence çünkü çok farklı e, kişiler vardı. yani hem Esnaf vardı, herkes farklı bir kimliğiyle orada olduğunu iletti ve bence o çok, e, herkese iyi geldi. E, herkesin orada olduğunu bilmek e, çok iyi oldu. Hatta bir esnafın, yani ben sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Ben 40 yıllık bu mahalledenim ve sadece hoş geldiniz e, demek istiyorum. E, hatta civil hani işte, polisler siz de hoş geldiniz falan dedi ve büyük bir alkış koptu falan. Böyle e, aslında çok güzel bir başlangıç. E, oldu ve ondan sonra da aslında herkes tek tek e, görüşlerini etti. Yani görüşlerim aslında bizim çok ana bence benim gözlemim şu örgütlenme üzerine çok konuşuldu. Herkes e, hani örgütlülüğü böyle bir her zaman bir örgütte olmanın sanki hani apolitik olmanın daha iyi bir şeymiş gibi yansıtıyor. ama örgüt olmak çok önemli. Mahallede örgütlenmek çok önemli. Meslek odası meslek odalarımızda örgütlenmek çok önemli. O yüzden nasıl örgütlenme kurabiliriz, ne yapabiliriz ve ilgili çok fikir. Ee, oldu. Ee, aslında bunun gibi birçok şey oldu. Ben böyle bir heyecanla başladım ama size isterseniz başka sorular yöneltmeniz için vereyim. Yok hayır biz e, çok tamam. güzel anlatıyorsun yani e, orayı çok güzel yansıtıyorsun bence. <gülüyor> bir de kendi tercihlerini de çok hoş ifade ettin. Onun için sen devam et lütfen. Tamam peki o zaman yani şöyle aslında mesela şey önemliydi benim bizim için. Yani ilk konuşma biri yani hani bu medya yansıt kısımamış olmasından duyduğumuz rahatsızlık, aslında şimdiye kadar hani hem azınlıklarla ilgili hem Güneydoğu'da yaşananlarla ilgili hem bu meselelerle ilgili hani bizim medyaya birbirimize inanmaya ihtiyacımız olduğunu, bunları da konuşmamız gerektiğiyle ilgili bir şey vardı ve bu gerçekten çok büyük bir alkış koptu. Yani genel olarak herkes böyle düşünüyor. Bu çok önemliydi. Yani herkesin böyle ya evet falan e, Nereden neyi izlemişiz demesi benim için çok kıymetliydi. Ee, o bir onun üzerinde duruldu. Ve hani biz medya değil birbirimize inalım, sahip çıkalım birbirimize denildi. Ee, hani bu genel olarak bir e, algıydı e, Maşka Parkı'nda. Ve tabi Maşka Parkı'nın başka demokratik Parkı olması da hani çok keyifliydi ismiyle de. E, aslında onu da yaşatmış olduk bilmiyorum daha önceki deneyimi var mı? Ben dediğim gibi çok ilk defa e, bu kadar uzun süre orada kaldım. Ee, bir de aslında farklı farklı şeyler yaşandı ama en güzeli de sonlarına doğru aslında tiner bağımlı çocuklar da katıldılar e, foruma. E, ve onlar da söz ben nasıl kutsalabilirim? Tiner bağımlısı ee, dedik değil evet, mi? Çocuklar. Evet çocuklar. Yani evet onlar da bir süre sonra geldiler ve hani orada onlara da söz verildi. Biz aslında tam kalkmak üzereyken yaşanan bir ee, olaydı bu. Ve hani orada insanlar hem yüzünü nasıl bırakabiliriz diye sormuşlar. Ben önerilerin hepsini dinleyemedim ama hani takip ettiğim orada kalan arkadaşlarımdan da hani bugün yine tekrar gelmeleri ve bir takım gönüllü kişiler, terapistler onlara destek olacağını söyledi. Mesela bu çok güzel. Yani herkesi kapsayan ve orada yaşayan tüm insanların sorunlara ortak çözümler buluyor olmasının çok güzel bir örnek bence bu. Yani onların da bu soruyu yöneltiyor olması. E, Baya hani herkesi hani bir yandan hani duygusal anlar da bir yandan e, hani ilk defa birbirimize birbirimizi görmek anlamında da iyi bir deneyim oldu diye düşünüyorum. Ee, bir de şeyi söylemek istiyorum. Ee, aslında e, bize şöyle bir şey de oldu. Diğer parklarda az önce radyo programı dinlerken e, duyamadım ama bize avukatlar ve doktorlar da konuştular. Özellikle doktorlar tıbbi anlamda takım bilgiler verdiler. Yani hani ne e, bazı kişilerin soruları vardı çünkü. Hani şöyle yapmak daha iyi de şöyle diyorlar. O karışık bilgi ben aslında gerçek bilgi ulaşmak izleyenlerin sorularını yanıttım doktorlar. Kendi uzmanlıkların olduğu alanlarda ve bundan sonrasıyla ilgili. Hani bir, e, bir şekilde bir zarfa girdiğimizde raporla ilgili neye dikkat etmemiz gerekiyor falan gibi noktalarda. Aynı şekilde avukatlar da çok büyük bir destek verdiler. Gözaltı durumlarıyla ilgili ve bundan sonra ne yapılabileceğiyle ilişkili. E, ve diğer konuda aslında bu meclisle ilgili Yani biz bu gezi ruhunu meclise taşırız? Bunun için hani mahallede ne yapabiliriz, genelde ne yapabiliriz gibi de bir takım tartışmalar oldu. Hatta gezimeclise.org diye de bir siteden bahsedildi aslında forumda. Bir daha tekrarlayabilir ee, böyle, misin bunu? Gezimeclise.org. Gezimeclise.org, evet. Ork. Evet, e, bu aslında gezi ruhunu meclisimiz taşıyabilmek ilgili bir takım tartışmaların, forumların olacağını söyledikleri bir site. Orada yatan arkadaşlardan biri de farkındaydı. O da hani oraya katkı vermemizi istedi. Bir diğeri aslında bunu belki buradan söylemek çok iyi olur. Şöyle bir ihtiyaç da vardı ve bu program o yüzden çok önemli. Ben az önce iki parkı dinleyince mesela bana çok iyi geldi. Herkes diğer parklar neler olup bittiğini ve ne konuşulduğunu duymak, öğrenmek ve o bilginin nerede toplanacağı ile ilgili nasıl bir şey yapılsa diye konuşuldu. Hani böyle bir ihtiyaç da var. Hani bu program... Bence ona biraz şey yapacak ama bize bu tartışıldı. Acaba buradaki kararlar bir yerde olacak mı diye bir bloktan bahsediyorum. Ama şu an blok çalışmıyor. Belki daha açılmamıştır diye düşünüyorum. Böyle bir tartışma oldu. Yani diğer parklardan korkmayalım oldu diye bir fikir vardı. Meclis Sevgi'nin seçim katması kalkmasıyla ilgili birçok fikir geldi. Bununla ilgili genel bir şey vardı. Mahallemizde etkin olmak. Geçmiş. Gezi Parkı'nı devam eden ama sonra sonlanmak zorundan atölyelere park, Maçka Parkı'nı devam etmek önerisi. Herkes ne yapabiliyorsa bir atölye açtım ve burayı atölyeler olan bir yere dönüştürelim. Tekçi çıktı. Yani bu da internet tarafından kabul edildi. Böyle aslında birçok farklı konu konuşuldu diyebilirim. Anlıyorum. Evet. Gezi, gezi .org, e, sitesi yayına başlamış. E, evet. Sanıyorum en sonunda bütün şeyleri de, parkları da birleştirecek bir üst mü diyelim artık örgüt adını peki anlamak seviyoruz evet. ama Yok, evet. yani aslında şey amaç ama tabi burada hani bu gezi ruhunu ve herkesimizi heyecanlandıran umutlandıran bu ruhu mevcut taşımak ve yetimlerin yani önerilerine neyse hani oradan aslında konuşabilecek bir alan yaratmış ama tabii ki alanında sadece bir İnternet üzerinden değil de parklarda da bunları konuşuyor olmak e, var. Önemli olduğunu söylediler. Hani birbirimizle konuşmak da çok önemli diye konuşuldu. Ama bu mecliste gezim mecliste orada herhalde e, ben de önemli bir hikaye de gidecek diye düşünüyorum. Farklı fikirleri görebilmemiz, konuşabilmemiz, duyabilmemiz için. Gözde bu akşam kendi semtinde mi e, parka gideceksin yoksa gene Maçka Parkı'nda mısın? Yok zaten kurtuldu. Saturdan için orası en yakın yine e, devam evet. etmeyi düşünüyorum yani e, sürekli oraya gitmek herhalde çok iyi olacak çünkü ilk defa mahallelerimle bir araya gelmiş olmak yani uzak da olsa Nişantaşı Elma Dağı halbuki Kurtuluş güzel yani bir yürüyüş e, parkuru aynı zamanda evet aynen evet. öyle e, bu arada şey de söylemek iyi olabilir çünkü bulamayan arkadaşlarımız da oldu yani başka parka büyük bir park e, yani aslında başka parklar arayıp. Bulamayanlar oldu. Bir çocuk parkı var aslında içeride orta bölümde. Çocuk parkının kenarında aslında dün toplanıldı. Bugün de orada devam edeceğini düşünüyorum. Ee, o çocuk parkının kenarında aslında e, görüş, e, buluşuluyor. Çocuklar da geliyor. Çocuklar da oyun parkında oyun oynuyorlardı. Biz forum yaparken. E, o yüzden hani bulamayanlar da bugün gelmek isteyenleri de oraya bekleriz. Teknik Üniversite Maçka binasının o taraftan mı girmeyi evet. tavsiye edersin? Evet, o taraftan girmek daha yakın. Daha yakın oluyor değil mi? Evet, daha yakın oluyor. Telefilerin evet, o olacak. Evet. Esasında Maçka Hı -hı. Parkı zaten o Gezi Parkı'nda içine büyük park projesinin bir bitiş noktası galiba değil mi? Evet. Ee, sanırım öyleymiş. Dediğim gibi ben de e, yani parkımla iyi çalıştım diyebilirim evet. aslında. Yani bu da e, nasıl... Aslında parklardan, sokaklardan ve okum kamusalanlardan uzaklaştığımızı gösteriyor. Ben de en hani parkı hiç e, o kadar farkında ne oluyor, burası nasıl, bir yer? filan ben de keşfediyorum. Ve bunlar da konuşuluyor orada aslında hepimiz için de. Yani bu ha. parkları biz sadece köpeğimizi gezdirmek için geliyoruz. Niye ki? Yani hı hı. <gülüyor> poğaçamızı alıp gelelim, pikniğimizi yapalım gibi. Hatta bir piknik duyurusu da geldi bugün, bilmiyorum. Cumartesi günü bir piknik. Parkta. Parkta. Evet, ee, böyle bir orada tabii paylaştı. beni kaygılandıran başka bir olay daha var. Gittikçe daha fazla o maçka yönünde bir takım e, şey e, işte branş yapan, e, yemek e, vermeye başlayan restoran türü yerler oluşmaya başladı. O park gittikçe de ufalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz evet. endişe verici bir durum var orada. E, siz piknik yaparsanız bilmiyorum oradaki branş yapanlar nasıl <gülüyor> katılırlar? Bu <gülüyor> bir şey faaliyete. Evet, evet yani onu da bir bakmak lazım süreçte e, bilmiyorum ama belki de e, başka bir şey neden olabilir. Yani insanlar ilk defa orada parkta ben aslında gidip o yeşillikte ben de bir şey yapabilirim görüyor olması da... E, ...belki başka bir tepki yetecek. Operanço falan da davet Belki birlikte piknik yaparız diye düşünüyorum ben. Peki Gözle bu işe, pardon, e, sürdürülebilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani e, hey. bu şeyler şu anda bir heyecan var, belli bir e, evet. dalga var diyeyim. E, bu, bu nasıl sürdürülebilir? Ee, yani şöyle, e, dünkü e, bana atılması var yani e, aslında bunun e, sürülebilirliğiyle ilgili bu heyecanın iyi olmuş. Bence sonuç birazcık daha fazla hani birlikte karar almak e, ve diğer parklarla dayanışmak. Ardından da daha yerelle ilgili yani Naçka Parkı ile ilgili, oradaki e, sorunlarla ilgili hani diğer aslında Nilfay Belediyesi'nden de örnek verdiler, Suri Belediyesi'nden de hı hı. örnek verdiler. Biraz daha mahallenin kendi sorunlarıyla ilgili o karar mekanizmanı katılımlarıyla ilgili bir şeyleri de konuşuyor olmak. Dün bize çok fazla bu konuşulmadı ama hı hı. o yolları etkinleştirmek de e, sürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Yani dün bizimki tanışma oldu aslında ama hani ee, gündemli konuşmalar yapalım diye bir öneri geldi. Yani her e, akşam gündemini belirleyelim ve bir gündem üzerine yapalım çünkü çok dağılıyor konu, farklı farklı görüşler var, herkes çok heyecanlı. Ama ben hani, onun başka yerlere evrilerek, yani başka mekanizmaları, katılım mekanizmalarını da e, etkinleştirmeye doğru ve oradaki çıkan kararları oralara iletmekle de sürdürülebilirliğini kazanacağını, bir de de metin olacağını düşünüyorum aslında. Şimdi atölyelerin farklılaşmasıyla birlikte farklı kesimler, yani mesela çocuklara da ulaşılabilir atölyelerle, hmm. daha farklı yaş gruplarına da ulaşılabilir. O yüzden de atölyelerin de sürülebilirliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hani sadece dokuzda buluşmak yerine farklı, başka zamanlarda da oraya gelen insanların olması da sürülebilirliğe katkı sağlar. Gözde İyi çok uyuyorum. çok teşekkürler. Tamam. Sağ olasın. Bizden çok teşekkür ediyorum. Evet. Oldu. Gözde Soğuk. Durmuş arkadaşımızdan da Maçka Parkı'nı dinledik. Şimdi Yiğit Aksakoğlu'na bağlanacağız. Cihangir Parkı'nı konuşacağız kendisiyle. Evet. Ne diyorsun? Yani bu bir yerel tecrübe olarak, yerel bir örnek evet. olarak... Kulağa nasıl geliyor Elvan? Bana e, yani e, ben her zaman e, biraz karamsar taraftan bakma gibi bir şeyim var. E, bu, bu hani sürdürülebilirliği konusunda e, biraz önce Gözde Hanım söylediği şekilde bir e, şey olursa, e, dinamik oluşursa o zaman o zaman, e, o zaman bir sonucu mümkün olabilir. Ama e, sönümlenme ihtimaline karşı da e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Şimdi Yiğit Aksakoğlu telefon hattımızda. Yiğit merhabalar. Merhaba. Cihangir Parkı. Şimdi onu da senden dinlemek istiyoruz. Daha önce Yoğurtçu Parkı'nı, Abbas Maçka Parkı'nı dinledik arkadaşlarımızdan. Cihangir Parkı sırada. Evet. Ne oldu, ne bitti Yi Yiğit Cihangir'de? Valla işte bir doğrudan yerinde demokrasi deneyimi yaşıyoruz hep beraber. Birbirimize işte bu, tahammül ediyoruz, dinliyoruz vesaire. Parkta yaşadığımız şeyi şimdi küçük ölçeklerde yapıyoruz. Yangırda da benzer bir şey oldu. Çok kadın arkadaş vardı toplantıya katılan. Bu sevindirici bir şey. İşte her akşam 9'da buluşmak gibi bir karar alındı. İnternet üzerinden canlı yayın yapılıyor. Ben de bir yandan dün akşamın notlarına ee, bakıyordum zaten ee, işte saat onda sessizlik eylemi e, yapılıyor ee, bir Facebook grubu kuruldu hızlıca iletişime geçmek için ee, bazı işte boykot çağrıları var çadır kuralım mı kurmayalım mı e, tartışması var ee, bunun gibi hani bir bir sürü şey oldu belki Cihan gibi bilmiyorum başka parklarda var mıydı hani Türkiye yuvası olmayan e, insanlar da vardı bu onların da bu ortamda rahat hissettiğinin e, işaretidir. E, buranın bir parçası olduğunun işaretidir. E, i̇şte bu dalış tünelleri meselesi e, gündeme geldi. Hani şey trafiği yer altına alma, bir kısım tünelin Firuza'dan çıkması falan gibi. E, bir şeyler yapalım çocuklar için atölyeler vesaire gibi şeyler yapalım da konuşuldu. Hani böyle herkes heyecanla aslında hem fikir üretiyor, düşünüyor e, yani kamu alanımıza nasıl sahip çıkarız diye Herkes bir şeyler soruyor, genel hava buydu diyebilirim eğer beklediğimiz buysa. Evet, e, sen de senelerden beri sivil toplum içinde, sivil toplum kuruluşlarında hem katılımı e, genişletmeye hem de yerelleşmeye e, dönük birçok faaliyet içinde bulundun ve bazı örnekleri de çok yakından biliyorsun. Aktif çalışmalarına katıldın. Bunu nereye koyabiliriz SİİT? Yani diğer bütün tecrübenle birleştirdiğin zaman özellikle Elvan'la birlikte sürdürülebilirlik konusunu çok merak ediyoruz. Yani bilirsin hep... Biz yaşlı kuşak işin arkasında bir örgüt ararız veyahut da örgüt evet. olmadan, teşkilat olmadan bir şey yapılamayacağını düşünürüz. Ee, sen evet. nasıl bakıyorsun? Valla ben heyecanla olabildiğince çok içinde yer almaya çalışıyorum. Çünkü bu daha önce yaptığımız o... hani sivil ee, toplum deneyiminden besleniyor mutlaka hani oralardan çok arkadaşlarımızı hep sokaklarda direnişte parkta şimdi de bu e, hani mahalle parklarında görüyoruz onlarla konuşuyoruz vesaire ama e, bunu bu başka bir şey şu anda başka bir şey oluyor e, dolayısıyla sürdürülebilirliğin de şu aşamada bence çok mühim üzerinde durulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum bu e, artık böyle serimlerle konuşuyoruz gezi ruhunu Hani çoğaltacak şeyleri olabildiğince katkıda bulunmak gerekiyor. Zaten bireyler kendi kendilerine bir şeyler yapıyor. İşte hani duran adam çıktı bugün. Evet. Ya dün işte yarın emekleyen kadın çıkabilir. Hani böyle bir sürü şey kendi kendine çoğalabilir. Bu çok önemli. Sürdürülebilirlik böyle gelecek bence. Dolayısıyla örgütsel bir sürdürülebilirliği şu aşamada ihtiyaç veya bunun üzerine düşünmeye gerek yok. Çünkü bu hareket zaten örgütsüz olarak oluştu ve örgütsüz olduğu için de dağıldı bir yandan da. Yani sert bir müdahaleyle e, Cumartesi, Pazar bine olan şey buydu. Dağılabildiği karar almakta da zorlandı vesaire vesaire Dolayısıyla bu ruhun yaygınlaşması sürdürülecekse eğer ruhu nasıl sürdüreceğiz onu düşünelim. Hani hareketi sürdürecek olan şey bu insanları sokakta tutacak olan kamu sağlanı tekrar talep etmeye, tekrar kullanıma açmayı talebini ortaya getirecek olan şey bence bu diye düşünüyorum. Ee, yeni kimlikler bulduk kendimize çünkü. Evet. Ee, biz de senden şunu öğreniyoruz. Sürdürülebilirlikten bahsetmek yerine e, gezi ruhundan bahsetmek Bahsettik. daha doğru. Evet. Evet. Evet. Çok spritüel geliyor kulağı ama orada bir ruh vardı. Bence o dayanışma doğru. ve özgürlüğe dayanıyordu. Yani gerçekten dayanışmana ne olduğunu giremiş sırasında hissettik. Özgürlüğü o farkla gördük. Ve artık onu arıyoruz. Bağımlısı olduk ve her yerde onu arıyoruz artık. Peki, çok çok teşekkür ederiz sana. Ben Sağ olasın. Ederim. Daha ileriki programlarda yeniden bağlanacağız ve parklardaki gezi ruhunun nasıl ortaya çıktığını ve devam ettiğini dinlemek isteyeceğiz. Çok teşekkürler Yiğit. Ben ol. teşekkür ederim çok sağ olun kolay gelsin. Teşekkürler. Evet efendim son parkımız Cihangir parkıydı Yiğit aksak olduğuyla görüştük. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bu programımızı kapatmadan önce biliyorsunuz 12 Haziran Çarşamba günü Ankara'da Başbakan ve hükümet heyeti ile gezi parkı konusunda bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Taksim platformundan Betül Tambay arkadaşımız katıldı ve bir konuşma metni okudu. Bunu okuyarak bitirmek istiyoruz. Tarih 12 Haziran Çarşamba, Ankara Başbakan ve Hükümet Heyeti ile Gezi Parkı Heyeti'nin yapmış olduğu görüşme. Bir cümle başbakanım, rakamların yüzü yok. Rakamların dalları yok. Parkta uyuyan gençlerin yüzlerini, yeşeren ağaçların dallarını gördünüz mü? Ne siyasetçiyim, ne siyaset bilimcisiyim. Matematikçiyim. Anladım ki iktidarda olanın rakamlarla arası bozuluyor. İnsanlarla arası bozuluyor. Ağaçlarla arası bozuluyor. İnsanlar bir sayı haline geliyor, ağaçlar bir başka sayı. Elbette rakamları kullanmak, bir çoğunluk tarafından seçildiğinizi hatırlatmak hakkınız. Ama iktidardan isteklerimizin bölünmesine değil toplanmasını beklemek de hepimizin hakkı değil mi? Gezi Parkı'nın 600 ağacının arkasında 75 milyonluk bir orman var. Bu ormanın güzelliği farklarından geliyor. Ihlamurla çınar, çınarla meşe arasında seçtiğimiz bir ormanı kim ister? Gezi Parkı sadece 38 bin metrekarelik bir kamusal alan olmaktan çıktı. Bir birleşme noktası haline geldi. Bu nokta denge noktası da olabilir, kırılma noktası da. Rakamlar seçim sandığında lehinize olduğuna göre denge noktası haline getirmek de sizin mesuliyet ve gücünüzdedir. Güç ilişkisinde ihtiyaç olan güçlüyü güçlendirmek değil, sesi daha az çıkabileni duymak, dinlemektir. Hayatımı gençlerle geçirdim. Onlara matematik anlatırken onlardan da hayatı öğrenmeye çalıştım. Bugün parkta özgürlük talep eden gençleri duymak, geri adım atmak değil, tersine ileri bir adım atmak, tarihi yeniden yazmaktır. Hem muhaliflerinizi hem çevrenizi şaşırtmanız mümkün. Aklı selim ve cesaret gerekiyor, ikisine de sahip olmalısınız. Basiti ve kaybedecek olanı değil, daha zoru ama inanılmaz olacak olanı seçmenizi diliyorum. Gezi Parkı artık kendi meselesinin çok ötesine getirildiği için bir cümlede söylediğinin çok ötesine gidebilir. Bir cümleyle evrensel demokratlık ölçülerine göre hareket edeceğinizi, sizin gibi de başbakanı olduğunuzu, seçtiğiniz yaşam üslubu ile değişik yaşam üsluplarının birlikte yaşayabileceğinize inandığınızı ve hatta başlatmış olduğunuz barış sürecinin baltalanmayacağını ifade edebilirsiniz. Gezi Parkı'nı, tek bir ağacına dahi dokunmadan hep birlikte dünyanın en güzel parklarından biri haline getireceğiz. Betül Tambay. Evet efendim. Betül Tambay'ın Başbakan ve hükümet heyeti ile yapmış olduğu yapılmış olan gezi parkı heyeti toplantısında yapmış olduğu konuşmanın metnini sizlerle paylaştık tekrar. Evet, bugün programımızı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler